Alaaddin'in Sihirli Lambası Bir zamanlar Arap çöllerinde bir krallık varmış. Alaaddin adında bir oğlu olan yoksul bir terzi yaşarmış. Alaaddin her gün pazarda maymunu abu ile oynarmış. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> ne yazık ki Alaaddin 16 yaşındayken babası vefat etmiş. Anne, dükkanda çalışıp para kazanacağım. Merak etme. Böylece Alaaddin, babasının tezgahında çalışmaya başlamış. Bir gün tezgahına bir yabancı gelmiş. Merhaba sevgili Alaaddin. Babanın vefat ettiğini duydum. Ben o sırada şehirde değildim. Seni daha önce görmedim. Kimsin sen? Ben senin amcanım. Ama çok uzun yıllardır bu ülkede yaşamıyorum. Ooo! Amca, seni babamdan duymuştum. Sana çok gizli bir yeri göstermek için geldim. Gizli bir hazine. Benimle gel. Hadi gel. Bir hazine mi? Tamam. Hadi gidelim. Alaaddin deveye binmiş ve yola çıkmışlar. Çölde günlerce yol almışlar. Sonunda dar bir vadiyle bölünmüş iki dağa ulaşmışlar. İşte geldik. Ateş yakmak için biraz çalı topla. Ateş yanarken, adam ateşe bir avuç toz atmış ve bazı büyülü sözler söylemeye başlamış. Yer sarsılarak ikiye ayrılmış ve yer altından üzerinde bir yüzük olan düz mermer bir taş çıkmış. Oooo! Oo! Neler oluyor amca? Korkmaya başladım. Sakın korkma. Sadece dediğimi yap. Bu taşın altında senin olacak bir hazine yatıyor. İşte bu yüzden sana ne söylersem yapmalısın. Önce şu yüzüğü al bakalım. Alati yüzüğü almış. Aşağı yukarı, altında aşağı inen basamaklar belirmiş. Bu merdivenin sonunda meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe var. Hiçbir şeye dokunmadan içinden geç. Yoksa hemen orada ölürsün. Yanan bir lambanın bulunduğu bir yere gelinceye kadar yürü. İçinde bulunan yağ dök ve onu bana getir. Bu yüzük seni tehlikeden koruyacak. Aladdin altın duvarlara dokunmadan dikkatle inmiş. Merdivenlerin aşağısında bir meyve bahçesi varmış. Ne kadar lezzetli görünen meyveler! Aladdin çok açmış, kendini tutamayarak bir meyve koparmış. Kopardığı elma anında bir yağ dönüşmüş. Vay canına! Üzüm koparmış ve üzümler inceye dönüşmüş. Alaaddin, yolunun üzerinde taşıyabildiği kadar meyve toplamış. Az sonra bir lamba görmüş. İçindeki yağı boşaltmış ve meyvelerin üzerine koymuş. Alaaddin, büyücü amcasının sabırsızlıkla beklediği merdivenlere dönmüş. Hadi, o lambayı bana uzat hadi. Ama ellerim dolu gelip yardım et amca seni ahmak çocuk ya ben lambayı ver ya da orada sonsuza kadar kal büyücü öfkeyle bazı büyülü sözler mırıldanarak taş kapıyı kapattı. Aladdin mağarada kilitli kalmış amca amca bırak çıkayım amca amca o adama güvenmemeliydim Aladdin günlerce durmadan ağlamış. Birinin onu kurtarmasını beklemiş. Ama kimse gelmemiş. Aa, lütfen beni buradan çıkarın. Lütfen bana yardım edin. Dileğini söylerken Aladin parmağıyla yüzüne dokunmuş ve şaşkınlık içinde evine ulaşmış. Bu kadar uzun zamandır nerelerdeydin oğlum? Seni mümkün olan her yerde aradım. Alaaddin hikayesini anlatarak topladığı hazineyi göstermiş. Bu lamba çok eski oğlum. Temizlemek için lambayı olmuş ve birdenbire lambadan dev bir cin çıkmış. <Gülüyor> Buyurun hanımım. Dilediğini söyle. Lamba sende olduğu için senin kölenim. Alaaddin annesi çok şaşırmışlar. Annesi ikisi de günlerdir aç olduğu için cinden bir ziyafet istemiş. Cin hemen yemek masasına bir düzine gümüş tabak koymuş. Tabaklarda kızarmış et, pasta, tereyağlı börek gibi çok lezzetli bir sürü yiyecek belirmiş. Alaaddin ve annesi keyifle yemeklerini yemiş. Anne tabakları pazarda satmış ve eve gereken şeyleri almış. Bir gün Alaaddin pazarda abuyla yürüyüşe çıkmış. Birden tellalın sesi duyulmuş. Tezgahları kapatın, yolu boşaltın. Prensese bakan kişinin kellesi kesilir. Prenses mi? Onu hiç görmedim. Bugün onu bir şekilde göreceğim. Alaaddin bir varil yığınının arkasına saklanmış. Az sonra prensesin tahtı ravanı gelmiş. Prenses perdelerin ardından bakıyormuş. Alaaddin ah. onun güzelliğiyle büyülenmiş. Vay canına! O şimdiye kadar gördüğüm en güzel kız. Onunla evleneceğim. Alaaddin eve koşarak annesine aşkından söz etmiş. <Gülüyor> Bir prensesle evlenmeyi nasıl düşünebilirsin hayatım? Sultan bunu eğer öğrenirse seni dövdürür. Ben buna hazırım. Sen sadece saraya git ve teklifimi götür. Hediye olarak mücevher meyvelerden götür. Anne mücevher meyvelerden alarak ipek bir kumaşa sarmış. Sonra sultanın sarayına gitmiş. Sultanın korumaları onu içeri almamış. Ancak sultan ipek kumaşın içinde neler getirdiğini merak etmiş. Hmm, hmm. Onu içeri alın. Teşekkür ederim majesteleri. Kızınızı oğlumla evlendirmek istiyorum. Benim oğlum prensese aşık olmuş efendim. <gülüyor> Senin oğlun gibi yoksul biriyle yaşamak benim kızım için aşağılayıcı olurdu. Peki o ipek paçarva içinde neler getirdin? Anne kumaşı açarak sultana özel meyve şekli mücevherleri göstermiş. ho <gülüyor> ho! Daha önce bu kadar güzel mücevherler görmemiştim. Etkilendim. Ama teklifini kabul etmeden önce, oğlun kendini kanıtlamalı. Ona kırk altın tepside aynı mücevherlerden getirmesini söyle. Her tepsiyi en pahalı giysileri giymiş, iki köle taşımalı. Peki majesteleri. Annesi eve dönerek Alaaddin'e sultanın koşullarını söylemiş. Ahahahah! <gülüyor> Merak etme. Alaaddin lambayı olmuş ve cinden sultanın talep ettiği şeyi istemiş. Cin altın tepsilerde mücevherler taşıyan bir sürü köle getirmiş. Bunu sultana götür. Bu kez memnun olacak. Alaaddin'in annesi derhal saraya giderek hediyeleri sunmuş. Ben yine çok etkilendim. Ama oğlum kızınla yaşayabilmek için muhteşem bir saray yaptırmalı. Annesi eve dönerek yine Alaaddin'e sultanın koşulunu söylemiş. Alaaddin hemen lambayı ovarak cine dileğini söylemiş. Cin bir gecede muhteşem bir saray yapmış. Saray sultanın penceresinden görünüyormuş. Cin Alaaddin'in sarayından sultanın sarayına bir halı döşemiş. Aferin cin. Şimdi bana muhteşem giysiler ve bineceğim güzel bir at ver. Peki efendim nasıl isterseniz. Cin ona en güzel giysileri giydirmiş. Alaaddin sultanın sarayına çok güzel beyaz bir atla gitmiş. Seni görmek güzel küçük bey. Kendini bana kanıtladın. Karın olarak kızımı hak ediyorsun. Evliliğinizi ilan ediyorum. Hazırlıkları başlatın. Böylece Alaaddin prensesle evlenmiş. Krallık mutluluk ve neşeyle dolmuş. Bu evlilikte Alaaddin tüm krallık ve ülkelerde şöhret sahibi olmuş. Düğünü ve ani zenginliği büyücü de duymuş. Bu çocuk o mağaradan nasıl kaçtı ki? Bu servete sahip olmak için lambamı çalmış olmalı. Ona bir ders vereceğim. Büyücü Alaaddin'in krallığına gitmiş. Bir lamba satıcı saklığına girmiş. Alaaddin'in sarayına heyecan verici bir teklifle gitmiş. O sırada Alaaddin sarayda yokmuş. Eski lambaları yenileriyle değiştirmek isteyen var mı? Alaaddin yeni bir lambayla sürpriz yaparsam çok sevinir. O eski lambayı çok uzun süre kullandı. Büyülü lambayı götürerek büyücüden yeni lambayı almış. Büyücü lambayı ovarak cini çağırmış. Efendim bana dileğini söyle. Lambasendi olduğuna göre senin kölenim. Prensesle birlikte bu sarayı çölde çok uzak bir yere götüreceksin. Öyle ki kimse sarayı bulamasın. Saray bir anda yok olmuş. Sultan penceresinden Aladin'in sarayının ortadan kaybolduğunu görmüş. Aladin'in saraya getirilmesini emretmiş. Senin düğün numaraların yüzünden kızımı kaybettim. Onu dört gün içinde bana getir, yoksa kellem kesilecek. Onu bulacağım, söz veriyorum. Alaaddin üç gün boyunca bütün krallığı dolaşmış. Ancak prensesi hiçbir yerde bulamamış. Yüzükten yardım almalıyım, bana yine yardım eder. Prensesimi görmek istiyorum. Çok geçmeden kendini sarayının önünde bulmuş. Alaaddin'in sarayı devasa bir çölün ortasında duruyormuş. Gizlice içeri girmiş ve prensesi odasında bulmuş. Birbirlerine sarılarak ağlamışlar. <gülüyor> Prenses ona olanları anlatmış. Merak etme, kaçmak ve lambamı geri almak için bir planım var. Aladdin kulağına bir şeyler fısıldayarak ona bir iksir vermiş. Bu iksir kurbanı kendinden geçiriyormuş. Alaaddin, izlemek için perdenin arkasına saklanmış. Büyücü saraya gelmiş. Aa, sevgili Mustafa, bugün yaptığım meyve suyunu içer misin? Lütfen tat. Kraliçem, bu anı o kadar uzun zamandır bekliyordum ki... Ver onu bana. Senin elinden zehir bile olsa içerim. <gülüyor> Prenses, meyve suyunu bardağa koyarak birkaç damla iksirek demiş. Sonra ona meyve suyunu içirmiş. Burada her yer çok karanlık görünmüyor mu? Büyücünün gözleri yavaş yavaş kapanıyormuş. Masanın üzerine yığılmış. Alaaddin ortaya çıkarak cübbesinden lambayı çıkarmış. Efendim, efendim. Dilediğini söyle. Lamba sende olduğu için senin köledim. Bizi sarayımızla birlikte sultanın krallığına götür. Bu hilekar büyücüyü çölde bir yere bırak. Böylece bir daha asla geri dönemesin. Cin söyleneni yapmış ve birlikte yine krallıklarına dönmüşler. Alaaddin'in cesaretini gören sultan ona tacını sunmuş. Alaaddin için büyük bir taç giyme töreni yapılmış ve hep birlikte sonsuza dek mutlu yaşamışlar.